Ekonomi, Ekoloji. Hazırlayan Müslümanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta e, çevre meselelerinin e, ilginç ama çok fazla gündeme gelmeyen bir e, ayağı hakkında e, konuşacağız. E-atık, e, elektronik atıklar meselesi. E, bu insanlığın geliştirdiği teknoloji ve bilim büyük bir güç e, haline geliyor. E, fakat onun yanı sıra onun getirdiği e, büyük bir yük de var. Ee, o da atıklar ve özellikle elektronik e, atıklar meselesi e, hem e, toplama hem e, depolama e, taşıma ve daha sonrasında da e, geri dönüşümü ve geri kazanımı e, meseleleri e, hem önemli bir e, ekonomik branş e, oluşturuyor hem de çevre duyarlılığı e, anlamında e, önemli hassasiyetler barındırıyor kendi içinde. E, bu geri dönüşüm meselesi de kendi içinde aslında giderek branşlaşıyor. E, elektronik atık e, geri dönüşümü konusunda hizmet veren e, dünyada ve Türkiye'de de giderek sayıları artan e, firmalar var. E, biz bu alanda uzmanlaşmış e, Exit.com e, şirketinin e, proje koordinatörü, e, çevre mühendisi Arzu Karabacak ile bugün e, birlikteyiz. E, merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, biraz e, hem dünyada hem Türkiye'de bu elektronik atık e, meselesini e, ele alalım e, isterseniz. E, tam olarak elektronik atık, e-atık e, neye diyoruz? Tam e, olarak bunun bir tanımını yapalım. Ne anlamalıyız elektronik atıktan? Evet, evet. evet. Şimdi şöyle elektrikli ve elektronik atıklar, elektrikli ve elektronik eşyaların kullanıcısı tarafından ömrünün tamamlamasından sonraki atağa biz elektrikli ve elektronik atık diyoruz genel anlamda. Hani şöyle bir aklımızda kalması için neler elektronik atıktır diye düşünürsek evimizde kullandığımız büyük beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik her türlü eşya, ofislerimizde kullandığımız özellikle IT ekipmanlar, Bunların dışında işte fabrikalarda kullanılan ve yoğunlukta çıkan kablo aküye kadar bunların hepsi elektrikli ve elektronik atık kapsamına girer. Ama mesela hiç düşünmediğimiz şeyler de aslında elektronik atık kapsamında mesela aydınlatma ekipmanları, floresan Hı -hı. lambalar... Ciddi hem tehlikeli olan hem de e, geri kazanılabilir bir elektronik atıktır. Ayrıca kartuş tonerler elektronik atık kapsamına girer. Yani elektrikli ve elektronik atık aslında gerçekten kapsamları hani pillere kadar bunların hepsini elektronik atık diye düşünebiliriz. <gülüyor> ve elektronik atıkların bizim için iki ana özelliği var aslında. Birincisi bu atıklar değerli atıklar. İçerisinde doğru bir şekilde geri dönüşüm yapıldığı zaman... %98 oranında geri kazanımı yapılabilen ham maddelerimiz var. Ne gibi? Plastik, demir, bakır, alüminyum, altın, gümüş, paladyuma kadar gerçekten değerli ham maddeler var. Ve biz bunları doğru bir şekilde geri dönüştürürsek hepsini geri kazanabiliyoruz. Ama aynı zamanda tehlikeli bir atık grubu. Yani bu iki ana özellik üzerine zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tehlikeli çünkü içerisinde tehlikeli ağır metaller var. Ve doğru bir şekilde geri dönüştürülmezse... Sadece geri kazanımını yapabileceğimiz maddeleri almaya çalışırsak içerisinden tam bir çevre felaketi ve insan sağlığı için e, tehlike oluşturmuş oluruz. O yüzden e, içerisindeki tehlikeli ağır metallerin doğru bir şekilde bertarafının yapılarak geri kazanımını hedefliyoruz. Bizim öncelikle hedefimiz bu. E, yani sadece içerisindeki dediğim gibi değerli metalleri almak değil. Dünyada ve Türkiye'de elektronik eşya sektörü ciddi anlamda büyüyor. E, yapılan araştırmalara göre şu anda Türkiye'de katı atığın içerisindeki elektronik atığın miktarı yüzde bir. Ama Hı. bunun beş yıl içerisinde... İki katlanması bekleniyor. Çünkü ciddi miktarda elektronik eşya tüketiyoruz. Yeni ürün çıkıyor, yeni teknolojiler üretiliyor. Bir cep telefonunu eskiden 3 yıl kullanırken artık 1 yıl kullanıyoruz. Ve bunlar işte sürekli olarak atık haline geliyor. Ve e, hani Avrupa'da çok daha fazla ama Türkiye'de yapılan araştırmayı söylemek gerekirse... ...biz kişi başı Türkiye'de yıllık yaklaşık 5-6 kilogram atık üretiyoruz. Bu tabii ki bölgelere göre değişiyor. Örneğin İstanbul'da kişi başı 10-12 kilogram atık üretirken bir kişi elektronik atık. V1'da 1 kilo 2 kilo yani bu tamamen gelir düzeyiyle ekonomik seviyeyle de alakalı bir durum aslında. Ve baktığımızda 540 bin ton bu çok ciddi bir hmm. rakam. Tüm Türkiye'de. De. Evet, Tüm Türkiye'de 540 bin ton elektronik atık üretiyoruz yılda ve biz bunun. Lisanslı firmalarca geri dönüştürülmesi gerekiyor. Az önceki bahsettiğim nedenlerden dolayı işte tehlikesini bertaraf edebilen ve geri kazanılabilir kısımlarını doğru bir şekilde geri dönüştüren firmalar... Bakanlıktan uygunluk yazısı almış firmalarca geri dönüştürülen kısmı sadece 2011 yılı için 8 bin tondu. 2012 verileri daha elimizde gelmediği için tam söyleyemiyorum. ama maksimum 15 bin ton civarını yani bulmuştur. Yani 540 binde 15 bin. Aynen 540 de sadece 15 bin, 15 bin tonunu biz doğru bir şekilde geri dönüştürebiliyoruz. Peki geri kalan atık ne oluyor? Evet. Geri kalan atık aslında ya çöpe gidiyor ya da hurdacıların eline gidiyor. Yani buradaki ikisinin de çok birbirinden farkı yok aslında. Hı hı. Ee, Peki hur hurdacılar onu toplayıp ne yapıyor? Evlerden mesela hanelerden evet. çıkıyor fırında. Çıkıyor. Dapları, evet. Evet. Hurdacılar biz, alıyor. Bizim için daha kolay aslında. Kapının önünden geçiyor hurdacı. Hemen veriyoruz. Hatta üstüne para alıyoruz gibi bir Peki onlar size mi geliyor? Hayır maalesef. İşte zaten evet. nasıl korkunç olan kısım o. Maalesef bize gelmiyor. Onlar işte böyle son derece sağlıksız koşullarda. iş sağlığı güvenliği koşulları kesinlikle uygulanmadan, e, tehlikesi bertaraf edilmeden tehlikeli kısımları çöpe atılıyor. E, değerli kısımlarını Olmuyor. almaya çalışıyorlar. Yani bir geri dönüşüm kesinlikle diyemeyiz bunun için. Hı hı. E, o yüzden de yapmamız gereken bizim için belli sorumluluklarımız var. Bunun içinde bir yasa yayınlandı. Yani ne zaman? 22 Mayıs 2012 tarihinde atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği yayınlandı. Ve bu yönetmelikle biz tüketicilere belli sorumluluklar verildi. Dendi ki sen atığını e çöpe atmayacaksın birinci görevin, ikinci görevin ise bunu toplama noktalarına götüreceksin. Ya da lisanslı bertaraf tesislerince bertaraf edilmesini sağlayacak, e geri dönüşümü sağlayacaksın. Için. Bireyler, bireyler için. için. Evet. Ee, i̇kinci olarak işte işletmelere belli görevler verildi, belediyelere belli görevler verildi, üreticilere belli görevler verildi. Buradaki asıl sorumlu aslında üretici çünkü üretici bu ürünü piyasaya sürdüğü için Türkiye'ye getirdiği için. Türkiye'de ürettiği için sonuçta bu ürünü piyasada satılmasını sağladığı için toplanmasıyla da sorumlu. Ve bunun için bir sistem kurmak durumunda. Ona da bu görevi veriyor. Bunun için gerekli maliyetlerin karşılanması bilinçlendirmenin sağlanması belki bir derneklerin kurulması hı hı. gerekiyor işte yetkili kuruluş diye adlandırıyoruz biz bunları yetkili kuruluşlar kurulacak üreticilerin oluşturdu bunlar vasıtasıyla da işte elektronik atıklarla ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve toplanması sağlanacak kim aracılığıyla belediye aracılığıyla veya elektronik eşya dağıtıcıları aracılığıyla Elektro elektrikli ve elektronik eşya dağıtıcıları, bayileri, distribütörleri artık bildiğimiz çok da yaygın olan elektronik eşya dağıtıcılarına atıklarımızı götürebiliyoruz. Ama bunu toplamakla mükellefler. Mükellefler evet. Bu yani, artık bir yaptırım, halinde, bir yaptırım zorunluluk halinde zorunluluk getirildi bununla ilgili. Kesinlikle yani e, siz bir elektronik eşya dağıtıcısına gittiğinizde ben atığımı vermek istiyorum dediğinde sizi geri çeviremiyor. Onun artık yükümlülüğü var ve sizin atığınızı toplamakla yükümlü. Belli bir işte şartları var. Onları sağlayıp topluyor. Sonrasında da geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyor. Diğer son kullanıcıdaki atığı toplamak kanalı da belediyeler. Hı hı. Belediyeler aracılığıyla son kullanıcıdaki atık toplanabilir. Bunun için de toplama noktası kurma ve bu atıkları ilçesinde toplamak için bir sistem kurma zorunluluğunu yani getiriyor. Yani diğer atıklar mi? gibi evsel atıklar gibi nasıl çökümüzü evet. ve diğer atıkları aldığı gibi evet. elektronik atıkları da. Aynen bu şekilde toplama ya da toplama noktaları, toplama noktaları oluşturmak vatandaşı bilgilendirmek vatandaşı o toplama noktalarına yönlendirmek ve çöple karışmamasını sağlamak Hı -hı. işte bölgesindeki Hı -hı. hurdacıları belki kontrol altına evet. almak gibi belki onları organize edebilir. Evet mi? onları organize edebilir. Yeterli gibi. mi peki şu anda toplama alanları yani belediyeler bununla ilgili çalışmalarını yapıyor veya yapmak durumunda. Yani ileriye yönelik. Evet. Kadıköy Aslında... Belediyesi'nin bir çalışmasını ben görmüştüm. Hmm. Bir web sitesinde bir bilgilendirme sayfası açmış. Hmm. Evet. Bir sorumlu atamış. Hmm. Elektronik atıkların toplanmasıyla ilgili evet, şu numarayı evet. alabilirsiniz, arayabilirsiniz. Evet. Neler elektronik atık olarak sınıflandırılır? Hmm. Zararları nelerdir? Hmm. Giri kazamının hmm. amacı nelerdir. Evet. Yavaş yavaş herhalde bu işe Aynen yavaş. öyle. Yavaş yavaş e, başlıyor bu çalışmalar. Yönetmelikte belediyelere kademeli kademeli yükümlülük vermiş. İşte 400 bin nüfusun üzerinde olan belediye 2013'ün Mayıs ayına kadar topluma noktasını kuracak ve sistemini oluşturacak diyor. Sonraki yıl 2, 300 bin nüfusun üzerindeki sonraki yıl 200 yavaş bin yavaş. diye 4 yılda. Hı hı. Bütün belediyeleri bu sisteme bir geçiş sürecinin olması gerekiyor. Muhakkak. Hepsine aynı sürede bu işi yap demek şansı yok açıkçası. Evet. Birçok belediye çalışma yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaptı mesela güzel bir çalışma. Elektronik atıkları topladı. Hatta tamir edip işte işin işe yarar bir şekle getirip bunların işte doğudaki okullara hmm. bağışlanması şeklinde bir çalışma yapıldı. E, Ataşehir Belediyesi Topluyor mesela şu anda Çok aktif bir şekilde bilgilendirmeler Yapılıyor e, toplama yapılıyor e, İstanbul'da birçok belediye Yapıyor aslında yani 15 belediye yani ya, 39 belediye ha, var evet işte, evet. 15 belediye çalışma yapıyor diyebiliriz ama sadece İstanbul'da değil Türkiye'de de çalışan belediyeler Muhakkak tabi diğer istekli. büyükşehir belediyeleri de herhalde çalışmalarını yapıyordur Yapıyorlar. bu kapsamda. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor mesela Hı -hı. Kocail Büyükşehir Belediyesi çok organize çalışıyor evet. hatta ilk toplama noktası Körfez Belediyesi'nde kuruldu. Büyük, tabii büyük sanayi bölgesi, sanayi bölgesi olması. de olduğu için. Ee, ama tabii yeterli mi sorunuzu evet. cevap verecek olursak Hı -hı. kesinlikle yeterli değil. Şu anda yeterli, yeterli değil. değil. Çünkü Şu, çok az. Şunu Hı -hı. merak ediyorum. Şimdi 2012'de Mayıs ayında yasa çıktı dediniz. Siz 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteriyorsunuz en azından. Bu konuda evet. veya kendiniz. Ee, yasa çıkmadan önce bu iş gönüllü mü yapılıyordu? Oradaki zorluklar neydi? yani Yasa çıkana kadar o kayıp yıllar mı diyeyim ne o yıllarda neler oldu? sistem nasıl, evet, işliyordu. nasıl işliyordu kesinlikle siz nasıl çalışıyordunuz yani çok zordu gerçekten çünkü hiçbir yasa yok e, firmalar bile kurumsal firmalar çok ciddi bir şekilde atığı çıkan firmalar bile atıklarını hurdacıya satabiliyordu ve hiçbir şekilde bunun yasal bir zorunluluğu yoktu e, ama tabii ki gönüllülük esansı e, önemli biz işte e, bunun yasal zorunluluğundan çok Tehlikesini anlatarak Hı -hı. E, ikna etmeye çalışıyorduk. Hı -hı. Hı -hı. Belediyelerde yani yine de zorunluluk olmasın, olmamasına rağmen bence çok güzel çalışmalar çıkarttılar ortaya. Tamamen gönüllülük esasıyla tamamen kendi imkanlarını kullanarak araçlarla toplamaya kadar bilgilendirme yapmaya kadar çalıştılar. Ama tabii ki yeterli değildi. Yani yasal yani e, herkesten çevreci olmasını gerçekten bekleyemeyiz. ...yasal zorunluluklar olmadan e, bunların çok düzgün bir sistemde işlemesi mümkün ki değil. Ki yasa olduğunda bile her yasa zaman uygulanmaz. Yasa olduğunda bile evet <gülüyor> yani çok zor oluyor. Ama gerçekten çok büyük e, sıkıntılar yaşadık. Zaten o yüzden atık toplama miktarlarını söyledim. Yani 8 bin ton 2011 yılı için çok evet, az bir çok az. E, miktar. çok yani, bir, yani şu anda 20 firma e, aktif olarak çalışıyor. O zaman diyelim ki 10 firmayla... Hı -hı. E, 8 bin ton gibi rakamlar çok düşük rakamlar çok ciddi miktarda atık çıkan bir ülke için çok düşük evet. kalıyor gerçekten. Şimdi isterseniz bir ara verelim e, aradan sonra hem belki e, Avrupa'da dünyada e, nasıl bu işler e, yürütülüyor hı hı. ve biraz da exit.com'un e, faaliyetlerinden bahsedelim. Tamam. you need Welcome to Burlesque You can dream of Coco Do it at your risk The triplets grant you mercy But not your every wish Yes it keeps you guessing So cool and statuesque. Behave yourself says Georgia Everland Ekonomi ekoloji programında Exit.com proje koordinatörü Arzu Karabacak ile elektronik atık e, konusunu e, ele alıyoruz. E, Türkiye'deki şu ana kadar yapılan faaliyetlerden bahsettik. E, i̇sterseniz biraz e, Avrupa'daki uygulamalardan e, bahsedelim hı hı. ve e, Exit.com'un e, faaliyetlerine değinelim. Tamam Şimdi şöyle Avrupa'da e, uzun yıllardır elektrikli ve elektronik atıklarla ilgili çalışma var. Çünkü orada yasa 2003 yılında e, direktif yayınlandı. Avrupa Birliği'nde bu elektronik atıklarla ilgili bir direktif yayınlandı. Sonrasında da ülkelerde Avrupa Birliği ülkelerinde kademeli kademeli farklı yıllarda elektronik atık yönetmelikleri yayınlandı ve uygulamalarına başladılar. Ama biz açıkçası Almanya'yı örnek alarak gittik hep. Çünkü biz aslında bir Alman firmasıyız. Yani Almanya'da da bizim firmamız var, faaliyetimiz var. Orada da yine aynı şekilde elektronik eşyaların geri dönüşümünü yapıyoruz. Ve çok da güzel bir sistem olduğu için çok ciddi atıklar topladıkları için orayı daha çok kendimize örnek aldık. Almanya'da şöyle bir güzellik vardı ki 2005 yılında yönetmelik çıkmadan önce de aslında onlar sistemlerini kurmuşlardı ve topluyorlardı. Atık getirme merkezleri olarak Türkiye'de tanımlandı ama orada atık toplama noktası diye geçiyor ve bu atık toplama noktaları her yerde var 10 kilometrede bir vatandaşın çok rahat ulaşabileceği noktalar bunlar ve burada da sadece elektronik eşyalar toplanmıyor bütün özel atıklar toplanıyor işte evinizden bir temizlik yapıyorsunuz çıkan ilaç atıklarına kadar işte fare zehirine kadar ya da kadavranızı bile götürebiliyorsunuz. Bahçe <gülüyor> götürebiliyorsunuz. Biz yani, daha zor çıkarıyoruz. Evet <gülüyor> yani orada böyle bir şey yani siz işte köpeğim öldü ben bunu çöpe hmm. atayım gibi bir şey Olmaz, yapamıyorsunuz. Tabi. İşte evinizde 3-4 tane zaten kutular var. Bunun içinde bir tanesine kağıt atıyorsunuz bir tanesine Hı -hı. plastik. Kağıdı almak için geldi belediye içinde plastik var ve ceza yiyorsunuz. Yani çok Almıyor ciddi ben yaptırımları ben. var. Ve atık getirme merkezleri de daha büyük atıkları özel atıkları toplamak için işte mobilyaya kadar bahçe atığına kadar bir inşaat yaptınız evinizde bir tadilat yaptınız onu bile götürebiliyorsunuz. Ve tabii ki elektronik eşyalarınızı da götürüyorsunuz. Bu çok verimli bir yöntem. Kalıcı ve sürekli başlangıçta kurulumu e, maliyetli gibi görünse de aslında sürdürülebilir anlamda baktığınızda hmm. daha az maliyete yansıyor. Çünkü bir nokta kuruyorsunuz ve vatandaşın oraya getirmesini sağlıyorsunuz e, ve daha çok atık toplanmasını sağlıyorsunuz ve o yüzden Almanya'da belediyeler aracılığıyla elektronik atık miktarı çok ciddi bir şekilde toplanıyor. Biz de buradan yola çıkarak Türkiye'de de kapı kapı toplama yapmanın mümkün olmayacağını bildiğimiz için yani çok zor, zor. yani evet. bu çok maliyetli bir şey. Bir Arabistan'da belki yapabilirsiniz benzin sudan ucuz. gidersiniz kapı <gülüyor> evet, kapı toplarsınız ama doğru. Türkiye'de benzinin fiyatlarını da göz önüne aldığımızda toplama maliyetleri gerçekten çok yüksek. O yüzden bir sistem kurulması gerekiyordu e, toplama noktalarında verimli olacağını düşünüyoruz ve dediğim gibi az önce de kurulduğun yerler var ve e, verim de alınmaya başlandı. Türkiye'de de işte dediğim gibi elektrikli ve elektronik eşya dağıtıcılarıyla, aracılığıyla, belediyeler aracılığıyla bu toplama noktalarının oluşturulup atıkların buralarda toplanması hedefleniyor. Biz yönetmelik çıkmadan yani exit.com olarak biz yönetmelik çıkmadan 3 yıl önce belediyelerle çalışmalarımıza başladık. Hiçbir yani zorunluluğumuz olmadan, hiçbir şekilde belediyenin de zorunluluğu olmadan karşılıklı olarak çözmeye başladık. Peki yasa yapılırken herhangi bir müdahale oldunuz mu hmm. karar vericilerle? Tabii ki. Kim? Peki sorumlu merci kimdir? Hangi bakanlık? Çevre, Çevre Şehircilik bakanlığı, bakanlığı, bu konudan atık yönetimi daire başkanı. Tabii Kanun ki. çıkmadan önce. Tabii ki tabii ki. Yani Çok... özel sektöründe görüşlerini Aldılar. aldılar. Yasa evet. oluşurken yani yasa oluşurken belediyelerden, geri dönüşüm firmalarından, üreticilerden gruplar oluşturarak bir yıl mesela aslında biz daha önce bekliyorduk yönetmeliğin çıkmasını. 2009'lu yıllarda hmm. çok ciddi şekilde çalışmalar yapıldı. Düzenli toplantılar yapıldı. Bizim görüşlerimiz alındı. Uygulanmaya da çalışıldı. Ama tabii uygulanabilen yerler oldu. Uygulanamayan yerler oldu. Yani bakanlık bu konuda güzel çalışmalar yaptı aslında. Kesinlikle şey yapılamaz, yatsınamaz. İşte farklı ülke örneklerini incelediler nasıl yapılabilir diye. Ama tabii sahayı görmek çok önemli. Hani sahada çalışmak, hani tabii. masa başında yazmak gerçekten çok kolay ama onu sahada Uygulamak uygulanabilir zor. kılmak için birazcık daha işin içinde olmak gerekir. Bizim de görüşlerimizi aldılar. Hani kimi kısımlarını uygulayabildiler, kimi kısımlarını uygulayamadılar. Hı -hı. Hani o birazcık daha detaylı bir konu. Evet. Ama görüşler alındı yani bizim Hı -hı. tarafımızdan da. Peki Exit.com bir şirketi olarak sizin en zorlandığınız konu nedir yani? Bu atık toplamada uygulama kısmı kanunlara kanunların uygulanmaması mı, e, bireyleri ikna etmek mi, işletmeleri ikna etmek mi? Yani en zor kısım nedir bu iş? En zor kısım aslında belediyelerle yapılan çalışmalar. Çünkü e, belediyenin bu konuda ayırdığı bir bütçesi yok. Belediyeler genellikle çöp toplamak onların işi gibi hani görünüyor. Ve aslında... Hani şu da bir gerçek ve çöpün içerisindeki geri dönüşebilir atı doğru bir şekilde ayırsa aslında çöp maliyetleri de düşecek. düşecek. Yani oradan bir kaynak yaratılabilir ama çok buna bu şekilde bakılmadığı için bir kaynak ayrılmadı. Bizim de belediyeler için yapacağımız çalışmalarda işte broşürün bilgilendirmesi, afişi vesairesi bunların hepsini biz üstlenmek durumunda kaldık. Ki son kullanıcıya ulaşmak onları ikna etmek için birebir çalışma yapmanız gerekiyor. Eğitimler olsun işte seminerler olsun vesaire. Yani en zorlanılan kısım bence belediyeler diye düşünüyorum. Ve hani toplanan atık miktarına baktığınızda o kadar yapılan emeğe karşılık çok fazla atık. Toplanmıyor. Ama tabii yönetmelikten sonra altyapısını oluşturduğumuz için şu anda Türkiye'de 70'e yakın belediyeyle toplamda vaktimizde çalışıyoruz. çalışıyoruz. Hmm. E, yönetmelikten sonra e, birazcık daha bu, bu konuda hareketlenme oldu. E, birazcık daha şey olacaktır yani verim alınacaktır diye düşünüyorum ama en zor kısım belediyeler gerçekten. <gülüyor> daha genel kamuoyuna ulaşmak için medyadan nasıl yararlanıyorsunuz ya da medyanın yazılı basının olsun, görsel basının olsun, televizyonların, adıların... Bilgisi nasıl ya da siz gidip anlatıyor musunuz meseleyi? <gülüyor> Açıkçası biz e, direkt e, bu şekilde bir çalışma yapmak istediğimizde, bunun işte bir bilgilendirmesini yapmak istediğimizde medya buna tamamen bir reklam gibi baktı. Çünkü biz hmm. özel bir şirket olduğumuz için bunu reklam gibi görüp hep bunun karşılığında ücretler talep etti. Hmm. E, bizim de sonuçta bu şekilde bir yani... E, Yasası çıkmamış işte kendi başına çalışmaya çalışan bir firma olarak öyle bir, bir ayıracak bütçemiz yok. Ama bunu dernekler yapabiliyor mesela. Örneğin TAP derneği atık pilleri topluyor. Hmm. Üreticilerin yani pil üreticilerinin ithalatçılarının oluşturmuş olduğu bir dernek. Ve bu bilgilendirmeyi yapmak için ee, bir sistem kurması gerekiyor. E, bir şey, çalışma yapması gerekiyor. Onlar yaptılar güzel çalışmalar. Televizyonda da yayınlandı. Peki, Çizgi filmlere girdi. Elektronik evet. atık. Firmalarının bir derneği var mı bir? Yok, Şu henüz an için. evet kurulmadı. E, düşünülüyor. Evet düşünülüyor. Yönetmelikten sonra zaten yapılması gereken iki adım. E, birincisi yetkili kuruluşlar kurulması gerekiyor. Üreticilerin elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin yetkili kuruluş kurması gerekiyor. Bu bir evet. tane olabilir, beş tane olabilir. Yani e, o, o tamamen Nasıl, üreticilerin tamam. arasındaki e, şeye bağlı. Bir kısıtlama yok. Onların da başına bir koordinasyon merkezi kurulacak hmm. ama yetkili kuruluşların önce kurulması gerekiyor, gerekiyor. çünkü koordinasyon merkezi yetkili kuruluşlardan e, evet. oluşacak. Evet. Ve bu yetkili kuruluşlar oluşursa e, o zaman belki medya ve şey e, medyaya daha çok reklam vesaire gibi şeyler yapılabilir. Hı hı. Evet peki bak, vaktimiz var mı acaba? Birkaç soruda iki dakikamız varmış. Bu işin son teknoloji kısmı nedir? Siz yurt dışı menşeli bir şirket olduğunuzda da bahsettiniz. Yani bu işin argesi teknoloji kısmı orada evet. nasıl e, faaliyet gösteriyor? E, şöyle elektronik atıklar, hani başta baş, bahsettik çok tehlikeli ve değerli bir atık grubu. E, örneğin floresan lambalar, kartuş tonerler, bunlar tehlikeli atıklar ve Türkiye'de bir geri dönüşüm e, teknolojisi yoktu. Biz TÜBİTAK'la birçok çalışmamızı ilk yapıldığı için bu çalışmalar elektronik atık geri dönüşüm tesisimizi TÜBİTAK'tan destek alarak yaptık. Yine floresan geri dönüşüm tesisi kurduk. E, Kartuş toner geri dönüşüm tesisi kurduk. Bunların hepsi depolamaya gidiyordu. Yani ham maddeyi kaybediyorduk. Evet. Türkiye olarak bu <gülüyor> acı bir şey. Yani ekonomik bir değer yarattınız. Evet kaybediyorduk. Evet. Şimdi bunların geri kazanımını sağlıyoruz. Ve tesisimizde A'dan Z'ye tüm elektronik atıkların geri kazanımını yapabiliyoruz. E, bu bizim için hani güzel ...gurur verici bir şey. Aslında belki e, farklı yerlerin bunları yapması gerekirdi ama yapılmayınca biz özel üstlendik açıkçası olarak, evet, özel mesela. sektör olarak. E, yani teknoloji anlamında çok basit bir sistem değil elektronik atıkların geri dönüşümü. Hani elle kırayım ayrıştırayım Tabii. böyle bir sistem e, mümkün değil. E, ayrı bir know-how gerektiriyor. Ayrı bir know-how gerektiriyor ayrı bir sistem işte teknoloji gerektiriyor. Bizim de hani bu şekilde bir arge çalışmamız olduğu için bunların e, gerçekleştirebildik şu anda. Çok teşekkür ederiz. Bugün ekonomi ekoloji programında e, elektronik atıkları konuştuk. Exit.com proje koordinatörü, çevre bendisi Arzu Karabacak konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için bize, e, daha çok kişiye ulaşmamızı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere.